Ya ait sarasetul usul ve edilletuha üç esas ve bunun delilleri adlı Risale'yi şerh etmeye sizlerle beraber devam ediyoruz geçen hafta değindiğimiz üzere Şeyhül İslam ve Müslüman Muhammed İbn Abdullah kitabın öz olan öz konusu olan asıl konusu olan konuya girmiş konuya değilmiş ilk esasa bir giriş yapmıştık ve bir giriş yapmıştık ilk esası bitirip şerh etmiştik bugün ise inşaallah İkinci esas olan kulun dinini bilmesi ile ilgili olan bahse geçeceğiz dediğimiz ve daha önce açıkladığımız üzere kul kabire girdiğinde iki meleğin gelip ona sorduğu üç tane soru vardı: Rabbim kim? Dinin ne? Ve sana gö size gönderilen bu adam kim? Yani Peygamberin kim? Bugün ise ikinci büyük esas olan dinin ne? sorusuna doğru olan cevabın şerhini yapacağız. Eğer kul bu soruya nasıl cevap verirse kabirde muvaffak olur. Nasıl hazırlanırsa bu dünyada, onun gelince nasıl amel ederse kabirde ona muvaffak olur. Bunu inşallah elimizden geldiğince şerh etmeye başlayacağız. Ama ondan önce adetimiz üzere mutat üzere metini dinleyeceğiz ezberleyen arkadaşlardan. yine önceliği Hollanda'daki arkadaşlara vereceğiz. Evet oradaki arkadaşlardan selamun aleyküm. Kim başlıyor? başlıyor? Evet Musa başla. الإسلام لله بالتوحيد والإنخياد له بالتعاذ والبراءة من الشبت وأهني وهو ثلاث مرات الإسلام والإيمان والإحسان فكل مرتبة لها أركان أركان الإسلام خمس شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والقام السلام وإيته الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لله الحرام فالدليل لديك قوله تعالى ولكن لديك قولتي كولو وتعالى لديك قولتي كولو وتعالى لديك قولتي كولو وتعالى لديك قولو وتعالى لديك قولو هو لديك قولو وتعالى لديك قولو Aleyküm da hocam. Tamam. Abdulmelik devam etsin. Bravo. Aleykümselam aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Ma'naha la ma'budah bihaqqin illa Allahu wahda. La ilaha lahi, lam ya'bud min dunihi illa Allah. Kutibta al-ibadatu lillahi wahdahu la sharika leh fi sema'nehu la خلاص يكفي نعم اا مين var başka? Başka yok hocam sağda. Niye iki kişi daha var ezvelyan? Arkadaşlar yolda da. Tamam evet buradan kim var? Ömer. Ve tefsiruha allazi ve tefsiruha allazi zeddaha huha kavluhu taala. Wa iza qala ibrahim liqawmihi li li abeehi wa qawmihi innani مما تعبدون الا الذي فطرني الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها وجعلها كلمه باقيه في اقبته في اقبته لعلهم يرجعون في وقوله تعالى قل يا, قل, يا أيها الذين قل يا اهل الكتاب تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد نعبد الا الله ولا به ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعض بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة, شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لبد جائر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصون، حريصون حريص عليكم، حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ودليل صلاتي معنى شهادة أن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله, الله تعطوه فيما أمره، وتستقه فيما أخبره. مجت إجتياب ما نهى عنه، واجتناب ما نهى. عنه، وزجره، واشجره دورنسي والله يعبد ولا يعبد يعبد إل الله الا بما شرع اذ والدليل الصلاه فالدليل الصلاه والزكاه والزكاه وتثبير التوحيد وقوله تعالى بما امروا وما امروا الا الا ان الله مخلصين له الدين هنا ويقيم الصلاه, الصلاة ويؤت الزكاة, الزكاة, الزكاه وذلك دين القيمات ودليل, ودليل الصيام قوله تعالى قل يا ايها الذين امنوا قل يا كتب عليكم الصيام صيامه. صيامه كما كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والدليل الحج والدليل والمصر والدليل ودليل, ودليل الحج قوله تعالى وللله على الناس, على الناس حج, البيت حج البيت يعني استطاع إليه سبيلا ومن سبيلا. ومن كفر Oman kefere inna allaha ganiyyun anil alemin Evet aferin Ömer Evet Hollanda'daki arkadaşlar Levent kardeşimiz biraz önce yolcu ettik Havalanına Cezasını ödedi Gitti buradan Ona göre buraya gelip bizi ziyaret edecek olan arkadaşlar Ayağını denk alsın yani Evet arkadaşlar Evet Aleyküm dair, kıyasun. Bugün söylediğimiz üzere ikinci esas bu kitabın Aleyküm Selamun Aleyküm. Bu kitabın içeriği olan üç esasın ikincisini işaretmeye başlayacağız. Geçen derslerimizle Özellikle de birinci esnası açıklamadan önce, ondan önce yapmış olduğumuz girişlerde değindiğimiz temel konu, ana konu peygamberlerin gönderiliş gaye amaçları, insanların yaratılış gaye amaçlarıydı. allah Teala insanları ve cinlerini ne için yarattı? Hangi gaye için yarattı? İnsanlardan istediği ne? Gönderilmiş rasullerin peygamberlerin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 Rabbine yöneltmesi. Yaratıcısına yöneltmesi. La ilahe illallah dediği dediğinde Allah'tan başka ibadete layık hak hiçbir ilah yoktur. Manasını idrak edip anlayıp gereğince amel etmesi. İşte bir amelin salih olabilmesi için ilk gereken şart bu. Ne yok arkadaşlar? İhlas. İhlas. Yani kul ondan dolayı arkadaşlar kabire gömüldüğünde, kabire sokulduğunda meleklerin sorduğu İlk soru ne olacak? Rabbin kim? Tabii Rabbin kim derken bunun manasını açıkladığımız üzere yani seni yaratıcı olarak kabul ettiğin, yeri ve göğü yaratıcı olarak kabul ettiğin o Rab var ya ona ibadeti yalnızca o ibadeti ona yaptın mı, yapmadın mı? Bunun içerdiği mana bu. Zira bütün insanlar yaratıcı olarak, rızık verici olarak, yüzünü çekip çevirici olarak, malik olarak, her şeyin sahibi olarak Allah-u Teala'yı ne yapıyordu? Biliyordum. Bunları biz zaten daha önceki derslerimizde söylemiştik. Bugün ise İslam yani amel kul dünyaya ne yapmak için gönderildi? Tevhidle Allah-u Teala'yı birleyerek ibadet etmek için gönderildi. Salih ameller yapmak için gönderildi. Nedir bu yapması gereken salih ameller? Şimdi ilk önce öğrendik ki kul yapacağı salih amellerde ihlaslı olmalı.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 Allah ona cenneti haram kılar. Ve mevvahunlar onun sığınağa gireceği yer neresidir? Ateştir. Ve ma'lil zalimine min ansar Zalimlere de bir yardımcı yoktur. Yani Lokman Aleyhisselam'a bakıyorsun çocuğuna ey çocuk diyor La tuşrik billah Ya bu ne? La tuşrik billah İnne şirke le zulmun azim Zira şirk en büyük zulümdür. O halde ilk aslı inşallah öğrendik.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 orucu size farz, sizden öncekilere farz kıldığımız gibi ne yaptık diyor sizlerin üzerine farz kıldık bizden öncekilere oruç farzı ama onların orucu Ramazan'da mıydı kaç gün tutuyorlardı nasıl tutuyorlardı bunları ne yapmıyoruz biz bilmiyoruz bu manadan baktığımız zaman İslam kelimesine ne oluyor İslam daha özel bir mana içeriyor o da ne Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş insanların ondan sonra ona uymakla emrolundukları zahir ameller buna biz ne diyoruz İslam diyoruz. Nasıl bir İslam bu? Hususi, dar manada, özel manada İslam. Ama geniş manada düşündüğümüz zaman ne diyoruz? İlk peygamberden son peygambere kadar bütün peygamberlerin davet yapmakla emrolundukları, nedir o davet yapmakla emrolundukları şey? Allah'ı birlemek. de birlemek arkadaşlar? de birlemek? Allah'ın kul, kul Allah'ı Allah için yapmış olduğu fiillerinde ne yapması? birlemesi. Namazında, duasında, adağında, rahbe korkusunda, recasında, umudunda, huşusunda, haşyetinde burada saymış olduğumuz ve daha önce zikretmiş olduğumuz bütün ibadetlerinde ne yapması lazım? Kul Allah'ı birlemesi lazım. İşte bütün peygamberler de bu amaç ve gayeyle gönderdiler. Ne diyor allah ila Teala? <gülüyor> Biz ne yaptık Nuh'u? Kavmine gönderdik. Ona dedi kavmine. Ve قال يا قومي يا قوم اعبدوا الله. Ey kavmim ne yapın? İbadetullah. Allah'a ibadet edin. Ma lekum min ilahin gayruhu. Ondan başka sizin ibadet edinecek bir ilah yoktur. Bakın Nuh ne şey yapıyor? Kavmine neyi tavsiye ediyor? Ney davet ediyor? İslam'ı. Hangi manadaki İslam'ı? Yalnızca Allah'ı yerlenmesi olan İslam'ı. Yoksa Nuh insanlara Ramazan geldiği zaman Sabrina, sabah imsaktan akşam iftara kadar oruç tutun manasındaki İslam'ı emretmiş mi emretmemiş mi bu mana bilgimiz yok. Bu bakımdan biz ne diyoruz bu İslam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiş hususi bir İslam'dır. Ama diğer manada tevhid manasında İslam umumi bir İslam'dır. Ondan dolayı allah Teala ne diyor? inne dîne indallah muhakkak ki Allah katındaki tek din el-İslam İslam'dır yani ne demek İslam'dır?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 Yani bizlerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen insanların bilmemiz gereken nokta husus bu. Yani İslam'ı genel manasıyla bilmek, idrak etmek ki onu zaten biz nerede açıkladık? Kulun Rabbini tanınması babında açıkladık, öğrendik. Burada ise hususi manada, dar manada İslam'ın anlamını ne yapmalı kul? Öğrenmeli. Ali dediği üzere kul bunu hayatında bir defa ne yapmalı? idrak edip, anlayarak söylemeli, hayata tatbik etmeli, kelime-i mesela. Bunları hayatında öğrendiği zaman, onun üzerinden artık o farz ayin dediğimiz her kişinin özel olarak öğrenmesi gereken yükümlülük ne haber? Kalkar. Ama kul hayatında bunun manasını öğrenmemiş. Tamam diyor, bizim kalbimiz temiz, yani diyor. Ama yani, la ilahe illallah da diyoruz ama manasını bilmiyoruz diyor adam. La ilahe illallah ne demek? Eşhedü en la ilahe illallah enne Muhammeden Resulullah ne demek? Bilmiyorum diyor.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 İslam dinini delilleriyle kul yapacak? Bilecek. Hacı niye farz kılınmış, zekat niye farz kılınmış, oruç niye farz kılınmış? Buna bir kere bakın. Şeyh'e dikkat edin. İslam dininin delilleriyle bilinmesi diyor. Sonra susmuyor. Devamından diyor ki İslam'ın mertebeleri var, hükümleri var, beştir. Sayıyor, kelime-i şehadet. Ondan sonra diyor kelime-i ki kelime-i şehadetin delili şudur. Namazın delili şu, zekatın delili. Niye burada delilleri geliyor. Zira bu kitabı okuyan, <gülüyor> kitabı dinleyen ne yapsın, bu delilleri duysun, onların manalarına ihtiyat etsin ki imanını olsun, İslam konusunda İslamını olsun gerçekleşmiş olsun. Yoksa insan ben Müslüman oldum demekle, en Müslüman demekle ne olmaz? Ne olmaz? Daha önceki derslerimde söyledik, bu böyle bilgisayara girerken yazmış olduğun şifre gibi bir şey değil bu yani. Şimdi bilgisayarda şifre şifre yazıyorsun, anlamsız şeyler yazabilirsin, Gözlük yazarsın, mızık yazarsın şifreye. Ne yazarsan yaz. Senden bir anlam istemiyor. Sonuçta bilgisere o ne yapıyor? Açıyor. Ama seleme ihadet böyle anlamı olmayan ne söyle? Anlamını bilmeden söylediğin, dilinle tekrarladığın bir söz değil. İçerdiği mana var ve içerdiği mananın gerektirdiği neler var? Sorumlulukları var, şartları var, erkanı var. Bunları yerine getirdikten sonra kişi ne oluyor artık? Müslüman oluyor. Daha sonra ne oluyor? Mümin oluyor. Daha sonra ne oluyor? Muhsin oluyor. İhsan insan mertebesine ulaşıyor. Şimdi şeyh diyor ki, nedir İslam? Aleyhisselam. İslam, huval istislam lillahi bit tevhid. Bakın, İslam'ı tarif ederken diyor ki, istislam lillahi bit tevhid. Allah'a ne yapmak? Teslim olmak. Nasıl teslim olmak? Tevhid ile. Dikkat ederseniz bu ifadede, alimler diyor şeyh bu ifadesiyle kalbin amellerini zikrediyor. Kalbin amellerini. Allah'ı birleyerek, neyde birleyerek? Onun ibadete layık tek ilah olduğunu kabul edip ibadetlerde kul, Allah'a karşı sunduğu, Allah için sunduğu fiillerinde, kendi fiillerinde Allah ne yapacak? Birleyecek. Önce kalbden buna ne yapacak? Teslim olacak. Sabah akşam zikirlerinde okuyoruz, ne diyoruz? Allahumme eslemtu nefsi ileyk. Yatarken e, okuyoruz, ne diyoruz? Ey Rabbim nefsimi sana ne yaptım? Teslim ettim. Yani Müslüman da bu demek. Müslüman ne de demek? Kendini Allah'a teslim eden. Önce kalbinle kendini teslim edeceksin. Sonra Allah'a itaat ederek boyunayacaksın. Allah'a itaat ederek, boyunayarak itaatlerde, amellerde bulunacaksın. Bu neyi içeriyor arkadaşlar? ne ifade ediyor? Kulun amellerini yani önce kalbiyle ne yapacak? Teslim olacak. Tevhide inanacak. Sonra bunun bir tezahürü olarak amele yönenecek. ibadete yönerecek ibadetini kime yönel, yönelerek yapacak bu kitabın ilk aslında zikrediğimiz gibi zikrettiğimiz üzere kendisini yaratıcı olarak rızık verici olarak kabul ettiği o ilah yapacak çünkü velbera'atu şirk ve ehlihi şirkten ve şirk ehlinden müşriklerden ne yapacak kişi uzak olacak beri olacak beri olacak <gülüyor> uzak olacak Daha önceki derslerimizi de söylemiştik. Yani allah Teala İbrahim'de güzel bir örnek vardır diyor. Kime örnek olarak gösteriyor ilk önce? Muhammed sallallahu aleyhi ve diyor. Güzel bir örnek var onda. Sebep? Çünkü İbrahim ve ona iman edenler ne dediler kalbine? İnneni ben ne dedi? Berâun mimma ta'budun Ben sizlerin ibadet ettiklerinize vereyim. Yani İbrahim aleyhisselam tevhidi biliyor. Amel de ediyor. Ama bunun da ötesinde ne yapıyor? Bir de ne var? Beri olduğunu ilan etme, uzak olduğunu ilan etme, buz etme var. Halimler diyorlar ki, yani beri olma tek bir basamaklı, tek aşamalı şey, bir şey değildir. Yani ben beri oldum, uzak oldum diyerek içim içimden ne yapamazsın, çıkamazsın. Ne yapacaksın? Buz edeceksin. Yani beri olmak demek önce kalbinden buz, buz. Ne demek buz? Nefret. Kınayacaksın. İçin bulanacak. Dediğimiz gibi yani burada biz şimdi ağzımıza alınmayacak veya zikretmekten, dilimizle söylemekten utanmış olduğumuz, insanların işlemiş olduğu bazı günahları burada zikretsek herkes ne yapar? Subhanallah der. Allah Allah cık cık yapar değil mi? Herkes böyle yapar. İşte şirk gibi bir amellerin en çirkini olan, insanın yapabileceği en çirkin amel olan bir şeyi zikrettiğimiz zaman da insanın bu manada ne yapması lazım? Türlerinin kalkması lazım. kalbinin sert sert atması lazım. İğrenmesi lazım, midesinin bulanması lazım. Şirk lafını duyunca, bir insanın şirke düştüğünü görünce. Bu ilk at basama, bu etmek. Yani allah teala Teala'ya teslim oluyorsun tevhid ile, ondan sonra ona itaat ederek boyun eğiyorsun, ameller sunuyorsun ve daha sonra da ne yapıyorsun? Diyorsun ki <gülüyor> ben size ibadet ettiklerinden vereyim. Yani beri demek, ilk basamağı buz etmek. Ha? Ondan sonra düşmanlık geleceksin onlara karşı. İçinde bir düşmanlık besleyeceksin. Yani bu buz etmenin, duyarlı ki ilk basamağı budur. Yani buz etmek bunu kapsar. Buz etmek sadece katli olmaz. Düşmanlık geleceksin. Daha sonra diyor ki bu düşmanlık etmek diyor. Yani avam için. Çünkü avam yani ne haber? Yani avamla ilim mehli, ilim tabakası bunda ortak tabii. düşmanlık edeceksin. Ondan sonraki basamak tekfir olunanları, Allah'ın ve Resulü'nün tekfir ettiğini ne yapacaksın? Tekfir edeceksin. Tabu bu neye bağlı? Bunu cahil adam yapabilir mi? Yapamaz. Bu ilme bağlı, alimlere bağlı. Yani bu buz bu ikinci basamağı olan düşmanlıktan sonra gelen tekfir etme basamağı kimlere hitap sorumluluğu var? Alimlere, ilim ehline. Tekfir etmeye. Ya sen kalkıp ya ben işte şu adamı gördüm şöyle yapıyordu. Kafir Diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü sen cahilsin. Yani o adama yaptığı şey bir kere küfür müşrik mi olduğunu bilmiyorsun. Bilsen o adamın durumunu bilmiyorsun. Yani gerekli şartlar sende yok. Ama bir ilim ehline danışırsın. İlim ehline sorarsın. O adam buna hükmeder. Tekfir eder. Sen de kalkıp ondan sonra ne yaparsın? Onun tekfirine binaen tekfir edersin. Üçüncü basamak İlan edildiğinde yöneticiler tarafından çağrıldığında insan ilan edildiğinde onlarla beraber ne yapması? Onlara karşı savaş etmez, cihad etmez. Bu da buzlandır. Yani sahabelere bakın, hemşerilerine, kardeşlerine, akrabalarına, babalarına karşı kılıç çekmişler. Hatta hani Bedir savaşında esirler alınınca biliyorsunuz meşhur kısa. Ebu Vekir radıyallahu anh, alınması gerektiğini görüşünü sunuyor. Fidye alalım. Kalbi yumuşak. Ömer radıyallahu ne diyor? Öldürelim. Hatta diyor herkes kendi akrabasını öldürsün. Ki Allah böyle yaparak bizden ne yapsın diyor? Bizim samimiyetimizi görsün. Niye? Çünkü ne var arkadaşlar? Tevhidi anlamanın bir alameti var, bir işareti var. Ömer radıyallahu anh, tevhidi anlamış. Allah'a boyun eğmiş, ibadetlerde, ithaklarda bulunuyor ve şirk ehline karşı öyle bir düşmanlık var ki, ne yapıyor? Diyor ki bırak yani herhangi birimizin hepsini onlardan kılıca geçirmesini herkes kendi akrabasını ne yapsın? Müşrik akrabasını, Allah'a ortak koşan akrabasını herkes ne yapsın? Öldürsün. Biliyorsunuz yani sahabeden bu manada ne var? Çok kısa var. Sahabe ne diyor? Ey Allah'ın Resulü duydum ki yani böyle duyuyorum babamın öldürülmesi emri olunacak herhalde. Bunu diyor başkasına emretme. Ola ki o öldüren adama karşı kalbimde ne hissederim? Kim hissederim? Ben o izin ver ben babamın abim diyor. Öldüreyim diyor. Niye? Binaen söylüyor bunu. Yani babasına, babasıyla olan sıkıntısı, problemi ne? Mal mülk, mü, miras dağıtımı mı? Babası Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu mu inkar etti? Hayır. <gülüyor> Bilakis babası Allah'ın var olduğunu söylüyor, yaratıcı olduğunu söylüyor, rızık verici olduğunu söylüyor yeri göğü yaratanın olduğunu söylüyor her şeyin maliki sahibi olduğunu söylüyor peki sorun ne? sorun babasının sorunu Allah'la birlikte Allah'la birlikte bakın Allah'la beraber başka ilahlara ne yapması? ibadet etmesi, ibadet yönlendirmesi sarf etmesi, sorun bu İşte biz ne yapacağız arkadaşlar Buz edeceğiz bunun ilk basamağı olarak ne yapacağız onlara düşmanlık edeceğiz tekfir edilmesi gerekenleri şartlarıyla birlikte tekrir edeceğiz. Yöneticilerin onlara karşı savaş ilan etmesi durumunda onlara ne yapacağız? Ee, savaş edeceğiz. <gülüyor> Diyor ki Şeyhülislam ve <gülüyor> huve selâf-ü İslam kaç ee, e, İslam dini kaç mertebedir? 3 Üç. Nedir onlar? El-İslam, vel-İman vel-İhsan. Üç mertebedir. Hadiste gelecek Cebrail Aleyhisselam'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sahabe kılığında, dehye kelbi kılığında gelip dizini dizine dayayıp, ellerini dizinin üzerine koyup İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir diye sorular sorarak daha sonradan da cevabını alıp cevabını doğrulayıp oradan ayrıldı. Meşhur kısa bu kitapta da inşallah gelecek. Yani bu din üç mertebe. İslam ki şu anda açıkladığımız mertebesi bu. İman ve ihsan. Nedir bu İslam? Diyor ki Şeyhül İslam, "Kullu mertebetin lahu erkan." Bu her mertebenin yani İslam'ın, imanın neyi vardır? Bir birer birden fazla erkanı vardır, rutinleri vardır. Yani tek bir şey değildir. Erkânul İslam Hamse İslam'ın rükümleri kaçtır? Beştir. Nedir o ilk rükümün ilk esası? Şehâdetu en lâ ilâhe illallah ve enne Muhammeden Resûlullah İlk esas bu. Kişi bunu söylemeden bu dine ne yapamıyor? Gelemiyor. Sonra ne geliyor? Ve salah Namazı yapmak? İkâm etmek اِقَامُ الصَّلَا وَاِيْتَاءُ الزَّكَا Ne yapmak? Zekat vermek. وَسَوْمُ رَمَضَان Ramazan orucunu tutmak. وَحَجُّ بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ Allah Teala'nın beyt-i haramını ne yapmak? Hac etmek. Zira aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hadis malum bilinen hadiste. بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسِلْ İslam 5 şey üzerine ne yapmıştır? Hina edilmiştir. شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَا اِل فَاَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَٰهِ وَاِيْتَعِ الزَّكَٰهِ وَاَصَوْمِ رَمَدَانِ وَاَحَجِّ فَاَيْتِ اللّٰهِ وَاَحَجِّ فَاَيْتِ اللّٰهِ مَنْ اِسْتَتَٰى اِلَيْهِ سَب۪يلًا Bu beş esas üzerine İslam bina edilmiştir. Şimdi delillere geçiyoruz. Diyor ki müellif rahimahullah فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَ delil olarak burada zikrettiği şeydallahu ennehu la ilahe illa hu Allah-u Teala şahittir Allah-u Teala şahittir neye şahittir? en la ilahe illa hu ne demek? Allah'ın şahitlik ettiği husus ne burada arkadaşlar? kendini şahit olarak göster ne demek şahit olmak? bildirmek, ilan etmek, haber vermek demek ben şahidim dediğin zaman ne diyorsun sen? ilan ediyorum, <gülüyor> haber veriyorum diyorsun. Onun için mahkemeye seni ne olarak çağırıyorlar? Şahit evet. olarak, haber vermeye için çağırıyorlar. Allah-u Teala burada arkadaşlar şahitlik ediyor. Şahitlik ettiği husus konu ney? Allah ilahe illa hu Ondan başka ne yoktur? İlah yoktur. Tam Türkçesi bu. Ondan başka ne yoktur? İlah yoktur. Tam Türkçesi bu yani kelime kelime mod olarak moda mod tercüme ettiğimiz zaman. Ama bunun içinde arkadaşlar söylenmemiş, yazılmamış olup da mana olarak orada var olan farklı lafızlar var. Yani bizler bunu mod mod tercüme edip desek ki Allah'tan ondan başka ilah yoktur desek bu tercüme bu şekliyle hatalı olabilir veya insanlar bunu yanlış anlayabilir. Mesela der ki adam yani Allah Teala buna şahitlik etmiş. Allah yani ondan başka ilah yoktur. Ama Biz bugün gözümüzle görüyoruz, şahitiz ki Allah'tan başka ilahlar var. Çünkü Allah'tan ne demek? Allah'tan başka ilahlar var. Yani ibadet olan, ilah. ibadet edilen ilahlar var. İlah ne demek arkadaşlar? İbadet olunan, ibadet edilen. Yani Allah'ta ondan başka ibadet edilen ilah yoktur. Kalkıp dese ki ya İsa i̇bn Meryem, Meryem'in oğlu İsa bugün ibadet edilmiyor mu ona? ediliyor. Yani bugün o da bir ilah mı? Evet bu manada ibadet olunan olarak ilah. Demek ki burada takdir olunması gereken söylenmesi gereken neler var? Kelimeler, lafızlar var. Nedir arkadaşlar o? Yani, La ilahe illahu derken burada ondan başka ibadete layık ne yoktur? Hak ilah yoktur. Ondan başka ibadete layık hak ilah Yoktur. Ama eğer vardır, ondan başka ibadet olunan bâtıl ilahlar var mıdır? Bu arada sürü, milyonlarca Yeryüzüne yüzüne baktığınız zaman, türbelere baktığınız zaman, kabirlere baktığınız zaman, yaşayan ayaklı gezen şeylere baktığınız zaman her biri ne yapılmakta? Kendilerine ibadet olunmakta. Ondan dolayı Allah Teala ne diyor? Zalike bi ennallaha huvel hak. Bakın ayetlerde diyor ki Zalike bi Allah. işte o Allah ki huvel <gülüyor> hak. Nedir o? Hak, ilah odur. وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Onun dışında, onunla birlikte ibadet olunanlar ise nedir? هُوَ الْبَاطِلِ Bakın ayette çok açık söylüyor. ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهُ وَالْحَقِّ Ve allah Teala ayette bakın, kendisinden başka ibadet olunanları inkar etmiyor. allah Teala benden başka ibadet olunan başka bir ilah yoktur demiyor. Evet vardır, ancak... Hak olan ilah sadece zâlike bi ennallâhu vel hak. Muhakkak ki o Allah nedir? İbadet olunan hak ilahıdır. Ve enne mâ yedûne min dûnihî onun dışında onunla birlikte ibadet ettikleri demek ki Allah'a falan ispat ediyor burada? Onunla birlikte ibadet olunan neler var? İlahlar var. Onlar nedir? Hüvel batıl. Onlar da batıldır. İşte o zaman diyoruz ki allah Teala şahitlik etmiştir. Neye şahitlik etmiştir? Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu. Ondan başka ibadete layık, ibadeti hak eden gerçek hak ilah yoktur. Allah-u Teala burada kendi şahitliğinin yanına bakın kimlerin şahitliğini zikrediyor. Diyor ki vel melâiketu ve ulul ilmi. Melekler ve ilim ehli de buna ne yaparlar? şahitlik ederler. Yani bakın Allah Teala burada aslında Allah Teala'nın kendi şahitliği yeter değil mi amca Allah Teala'nın kendi şahitliği yeter. Burada meleklerin şahitliğiyle birlikte aynı zamanda ne yapıyor? İlim sahiplerinin şahitlerinin şahitliğini de ekleyerek onlara şeref verdiğini, onlara değer verdiğini gösteriyor. Alimler diyorlar ki, ilim ehli diyor ki burada bu ayette ne var? İlim ehline bir referans, bir teşvik var. Allah Teala kendi hak ilahlığını, kendinin tek hak mabut olduğuna şahit olarak kendisiyle birlikte ne yapmış? İbadet ehlinimizi zikretmiş, ilim ehlimizi zikretmiş. İlim ehlini ne yapmış? Zikretmiş. Diyor ki: "Kaimen bil kız Bu şahitlik. Alimler diyor ki buradaki bu kaimen bil kız yani adaletle şahitlik etmiştir. Doğrulukla, adaletle şahitlik etmiştir. buradaki sıfat diyorlar. Bu, bu adaletle doğrulukla şahitlik diyor Allah'ın sıfatıdır. Yani allah Teala ne yaptı? Kendisinin tek hak ilah olduğuna doğrulukla hakkı kaim kılarak ayakta dimdik tutarak şahit oldu. <gülüyor> La ilahe illa hu Nedir? Ondan başka ne yoktur? İbadete layık ilahe yoktur. Hu el azizul hakim O nedir? Azizdir. İzzet sahibidir. Aynı şekilde nedir? İzzeti Hikmettir. Yani hikmetle beraber Hakimdir. Allah-u Teala bu iki ismini ve bu iki ismin içerdiği sıfatı Kur'an-ı Kerim'in çoğu yerden ne var? Beraber zikreder. Bu da o neyi gösterir? Bu iki sıfatın kemal sıfatı olduğunu, hiçbir eksikliğin olmadığını, noksanlık olmadığını gösterir. Kim insanlar vardır? Aziz, i̇zzetlidir. Mesela insana örnek verelim. Ama adamda ne yoktur? Hikmet yoktur. Kim insanlar vardır? Hikmet sahibidir ama Ne yoktur? Sözü geçmez. İzzet yoktur. Ve ma'na La ma'bude bi hakkın illallah. Bak işte La ilahe illallah manasını burada ne yapmış? Şimdi bir şey tefsir ediyor. Diyor ki nedir bunun manası? La ilahe illallah'ın manası? La ma'bude bi hakkın. La ma'bud. Ne demek la ma'bud? Ma'bud yok. Ne demek ma'bud? İbadet olan yok. Bi hakkın. Hakkı Yani ibadeti hak eden yok. Kimden başka? İllallah. Allah'tan başka yok. Yani la ilahe illallah doğru manası bu arkadaşlar. Önce nefiy edeceksin. Ne demek nefiy etmek? İnkar edeceksin. Önce diyeceksin ki ibadete layık hak ilah yoktur. Nefiy mi? Sonra ispat edeceksin. Sonra ispat edeceksin. Diyeceksin ki illallah. Ne vardır? Ancak yalnız Allah vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bakın ayetlere tevhidi anlatan ayetlere tevhidi ay anlatan ayetlerin çoğu bu ulûhiyet tezini kastediyorum tabii. Çoğu önce nefeder, sonra ne yapar? İspat eder. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın sözü gelecek şimdi. Ne diyor İbrahim? İzkara İbrahimu li ebîhi ve İbrahim babasına ve kavmine ne dedi? İnne ni Ben derim. Neden? <gülüyor> Sizin ibadet ettiğiniz her şeyden. Burada ne var arkadaşlar? Nefi var. Bakın nefi. İnkar. Her şeyi inkar et. Ondan sonra ne diyor? İlla ancak illerlezi fatarani. Beni yaratan müstesna. Ondan beri değilim. Yani Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayete bakın. Mesela Nuh Aleyhisselam Ve lekad nuhan ila kavmihi. Biz ne yaptık Nuh'u? Kavmine gönderdik. لَقَالَ يَا قَوْمِي dedi ki ey kavmim اُعْبُدُ اللّٰهَ ne yapın Allah'a? İbadet edin. مَالَكُم bakın مَالَكُم مَالَكُم ne var burada? Nefi sizin için yoktur. مِنْ الٰه ne yoktur? İbadet olunacak ilah yoktur. مَالَكُمْ مِنْ الٰهِن غَيْرُ Ondan başka neyi ispat etti? Allah için ispat etti. Yani dikkat edin. Ayetlere dikkat edin. Mesela diyor ki اَلَّا تَعْبُدُوهُ İbadet etmeyin. İlla İyâhu. Ancak ona. Yani tevhidle ilgili, ile ilgili ayetleri şöyle bir incelediğiniz zaman hepsinin yani genelliğinde ne görüyorsunuz? Önce nefi, önce ibadet olunabilecek, ibadet edilebilecek hak ilahın olmadığı, sonra da ispat. Bu ibadete layık tek hak ilahın Allah olduğu. İşte la ilahe illallah da böyle bakın. Arapça bilenler bilir. Önce diyorsun ki la Ne var bakın önce nefi var yani ispattan önce yani Allah vardır yaratandır, rızık verendir değil dine girirken söylediğin ilk adım atman gereken ilk bas çıkman gereken basamak la ilah <gülüyor> ilah yoktur <gülüyor> bir hak nasıl ilah yoktur hak ilah yoktur yoksa başka türlü bahtul ilahlar var değil mi yani ilah yoktur derken buradaki kastın neyse hak ilah yok yoksa batıl ilah var. İbadet ondan batıl bir sürü ilahlar var. La bi hak. illa, şimdi ne yaptın ispat ediyorsun, ikinci basamak. İlla Allah. Nedir ancak? Allah vardır. Yani ibadete layık tek ilah nedir? Allah dedik. İşte bakın bizler burada boğazlarımızı patlatıyoruz. Bizler burada ömrümüzü adıyoruz hep beraber olarak. Tevhidi öğrenme adına, insanlara davet etme adına. Ömrümüzü veriyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın indiği topluluğa bakın. La ilahe illallah'u duyar duymaz inkar ediyorlar. Niye inkar ediyorlar? Sebep? Çünkü manasını adamlar anlıyorlar, biliyorlar. Hemen diyorlar ki karşısına çıkıp ece Ece'alel alihete ilahen vahiden Bütün ilahları Bütün batıl ilahları tamam onlara göre hak ilah. İlahen vahiden tek bir ilah mı yaptın? Yani tek bir Hada şeyun ocav Ne şaşılacak bir durum? Ne şaşılacak bir iş? Adamlar fesahat, belagat Arapçayı iyi bilen insanlar oldukları için hemen aleyhissalatü vesselamın karşısına çıkıyorlar. Gerekirse canlarını, gerekirse mallarını, gerekirse yurtlarını feda ediyorlar. Sebep? Sebep ne? Sebep şu. Diyorlar ki ne bir vesselam'a gel seninle de ortak kabul ettiğimiz bir Allah var. Bunu ikimiz de kabul ediyoruz. Bir de sen artı olarak bizi Allah'a yakınlaştırdığını sandığımız, iddia ettiğimiz şu, ilahları ne yap? Kabul et. <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hayır. La ilahe illallah deyin. Ne deyin? <gülüyor> La ilahe illallah deyin. Onlar da hemen bunu anlıyorlar diyorlar ki hayır. Sen ilahları yaptın? Bir ilah yaptın? Yani bu açıklamadan sonra, <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık nebevi davetine baktıktan sonra, Kur'an'ı ayetleri okuyup anladıktan sonra bir insanın kalkıp, bir insanın kalkıp, La ilahe illallah'ın manasını verirken, Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye açıklaması nedir arkadaşlar? Sefih. Sefihliktir. Artık siz ne derseniz değil. Yani alim kisvesiyle, hoca kisvesiyle, bir insan çıkıp da, La ilahe illallah ne demek diye sorduğunuz zaman, ve o bunu açıklamaya kalkarken, Allah'tan başka yaratıcı yoktur, rızık veren yoktur, yağmur yağdıran yoktur diye bunu açıklıyorsa, bu adam, inanın Ebu Cehil'in anladığı kadar bile bu La ilahe illallah manası anlamamış, Anlayamamış, anlamamış. Anlamamış. Bu sadette, bakın Mutezile'nin, bakın Maturidilerin, bakın Eş'arelerin yazmış olduğu tevhid kitaplarına, çok açık bir örnek, La ilahe illallah'ın manasını verirken onlar ne diyorlar? La ilah illallah'ı ne olarak açıklıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Allah'tan başkanı yoktur, yaratıcı yoktur, yeryüzünü yöneten yoktur. Mesela büyük eşari alimlerinden büyük eşari alimlerinden Senusi, Senusi bu çok bilinen bir alim, eşarilerin alimi, kitabı var Ummul Berahin Fil akaidiş şeria yani şer'i akidede deliller, delillerin anası diye bir kitap var, Ummul Berahin. burada ilahı açıklıyor, ilah kelimesini açıklıyor, diyor ki ilah kelimesini açıklarken huve'l-mustagni amma siwa o hiçbir şeye muhtaç değildir o hiçbir şeye muhtaç değildir her şeyden mustagni'dir el Muftaqiru ileyhi kullu ma siwa ve her şeyde ona herkes ona muhtaçtır arkadaşlar ilahın tarifi bu mu? olur Yani bunu, bu ilahın tarifini yapıyorum diye. Neyin tarifini yapmış? Rab. Rab. Sametin, Rabbin yaratıcı olanın. Değil mi? İlahı açıklamak istemiş ama ilah yerine Rabbi açıklamış, Sameti açıklamış. Bakın, Akide kitabı yazıyor. Onlara baktığınız zaman, onların tefsirlerinde hep bunu görürsünüz. İşte bunların en son halkasında gelen, tabi bunun arkasında ilim sahibi olmayan Seyf Kutuba bakın. La ilahe illallah açıklarken ne diyor? Ondan başka ne yoktur diyor? Yaratıcı yoktur diyor mesela. Rab yoktur diyor. Bu manaya gelen ifadelerle La ilahe illallah'ı açıklamaya çalışıyor. Ve bugün birçok insan maalesef birçok insan maalesef hatta bazıları selefi olduğunu iddia ediyor. Tevhidi öğrendiğini iddia ediyor. Daha henüz La ilahe illallah'ın manasını öğrenememiş. Doğru manasını öğrenememiş. Ve buna rağmen kalkıp da cüretle tefsir yazmış Ve bu tefsirinde de La ilahe illallah'ın manasını Mekkeli müşriklerin söylediği manadan ileriye taşıyamamış ifadelerle tefsir eden adamı bugün ne yapıyorlar bu tür bazı insanlar? Büyük alim olarak, büyük ilim <gülüyor> ehlinin önde giden emisi olarak kabul edip sağda solda reklamını yapıyorlar. Onun hakkında konuşanlara onun bu yanlışını, bu yanlışlarını ifade edenlere de ne diyorlar? Sizler ne yapıyorsunuz? Müslümanların, selefilerin, ehli sünnetin safını bölüyorsunuz. ikiye ayırıyorsunuz. Hayır kardeşim. Bizim velamız ve benamız, dostluğumuz ve sevgimiz her şeyimiz ne? Üzerletiyor arkadaşlar. Tevhid üzerine. Yani Kim olsa tanımayız. Babamız olsa da yapamayız? Tanımayız. Seyyid Kutup kim ki? Bizim onun şahsına bir takıntımız yok. Bizim bizatihi uğraştığımız konu insanların kitaplarını okuyup zehirlendiği ve la ilahe illallah'tan çıkardıkları yanlış hatalı manalar. Bizler insanları Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın davet ettiği, çağırdığı manayı içeren la ilahe illallah'ı öğrenmeye davet ediyoruz. Amaç mı bizim amacımız? Gayretimiz, davamız bu. İnsanlar ne yapsınlar? <gülüyor> Müslüman olmaya ilk adım atarken ilk dediği kelime, şahadeti hakkıyla doğru manasıyla söyleyip itikad etsinler. Ondan sonra yani amel etsinler, salih amellerde bulunsunlar, ölümlerini beklesinler, Allah'ın huzuruna çıksınlar. Ama insanlar, küçükten beri, hayatlarında bunu söylemelerine rağmen, yüzlerce defa tekrarlamalarına rağmen, manasını öğrenmediklerinden dolayı bakıyorsun adam, koskoca bir cemaatin lideri oturmuş diyor ki, anılarını anlatıyor. Dedim ki, diyor, yetiş, ya, yetiş ya Hamza. <gülüyor> yetiş ya Hamza demiş. Ve Hamza da gelmiş, ona yardım etmiş. Eğer bu adam, küçüklüğünden beri oturup, La ilâhe illallah manasının ne olduğunu öğrenseydi, peygamberlerin insanlara neyi davet ettiğini, neye çağırdığını öğrenseydi, bırakın kendinden milyonlarca kilometre uzakta ölü olan bir adamı çağırmayı, sahabeler gibi yanındaki insandan düşen asasını, sopasını istemeye, yardım almak için bile ne yapardı, hayal ediyor. Utanırdı. Ama la ilahe illallah'ın manasını bilemediği için namazda okuduğu hangi manaya geldiğini tam idrak edemediği için adam milyonlarca kilometre uzakta toprağın altına gömülmüş ne yapıyor? Sahabeyi duymamasına rağmen gücü yetmemesine rağmen kendini kurtarmasına için ne yapıyor? Çağırıyor. Bu sıfatlara sahip tek bir şey var o da kim? Allah-u Teala. Zaten onun için ona ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz. La ilahe, ne geldi diyorsa şeytler gelmiştir yani. La ilahe, ne demek la ilahe? Yani nafiyen cemi'e ma yu'bed. Açıklıyor şey, bizim açıkladığımız şekilde. La ilahe, yani nafiyen, nefh ediyorsun, inkar ediyorsun. Neyi? Cemi'e ma yu'bedu min du'nillah. Allah'tan gayrı ibadet olunan, ibadet yönlendirildiği, sarf edildiği, tevcih edildiği, her şeyi ne yapıyorsun? Nefh ediyorsun. Sonra illallah. ne var? İspat. İspat var. Musbiten el-ibadete lillah. İbadeti yalnızca Allah'a ispat ediyorsun. Vahdehu la-şerikele. Tek başına, yalnız başına ortağı olmadan. Fi-ibadetihi keme annehu la-şerikelehu fi-mülkihi. Nasıl? Onun mülkünde bir ortağının olmadığını söylüyorsan, bugün var mı? İddia eden var mı? İşte Ebu Cehil'i anlattık. Mekke müşriklerinin ileri gelenlerini ve Mekke müşriklerinin halkını anlattık. dedi ki onlara Allah Teala diyor kul men bi yadihi malakutu semavat malakutu kulli şey. Dey ey Muhammed de kul men bi yadihi malakutu kulli şey. Ha şey elinde tutan, her şeye sahip olan kimdir de? Bakın soru çok açık. Kul men bi yadihi malakutu kulli şey. Ve Koruyup kollayan ve kendisinin koruyup kollamaya ihtiyacı olmayan kimdir? Sor. Bakın ne diyecek Mekke'li bu soruya bu sınavda? diyecekler ki in kuntum talemun. Ta şayet biliyorsanız söyleyin hadi deyin. Onlar ne diyecekler? Seykuulune lillah. Her şeyin sahibi, her şeyin mülkü Allah'ın elindedir diyecekler. Bakın arkadaşlar. Adamlardaki rububiyet tevhidinde olan inanca imana bakın. Bu onlara neyi gerektirmesi lazımdı? Ulu yedi getirmesi lazımdı, gerektirmesi lazımdı. Ama ne yapmadı onlara? Getirmedi. Şimdi bugün bakıyorsun adam yüzlerce cilt kitap yazmış. Arıdan girmiş, ineğin sütünden çıkmış, deveden girmiş, o havada uçan kuşa kadar mahlukattaki kevni ayetleri zikrederek Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışmış. On cilt, yirmi cilt kitapta. Tamam insanlar bunu okuyorlar. Türkiye'de, dünyanın birçok yerlerinde bu kitaplar okunuyor. E vardığınız sonuç, vardığınız sonuç, başın sıkıştığı zaman yetiş Hamza. Vardığınız sonuç, başınız zaman getir. Abdülkadir, ya o zaman bunları okumaya hiçbir anlamı yok. Ya sen bunları okudun, okudun, okudun, okudun ama hala Mekke'li Ebu Cehil'den bir farkı yok. Ona da aynı soruyu soruyoruz. Kul men biyedi melekutu kulli şey. Her şeyin mülkü kimin elindedir? Koruyup kollayan ve onun koruyup kollamaya ihtiyacı olmayan kimdir, ne diyecekler? Allah, yani on cilt kitap okumaya gerek yok. Arının nasıl bal yaptığına, ineğin nasıl süt verdiğine, bu manada bakmaya gerek. Yok. Yani Ebu Ceylan e versek, desek ki bizim bir ayin evimiz var. Bize bu konuyla ilgili gelmiş kitap yaz. Ondan iyi yazar. Ama sonuç hala nerede? Hala başı sıkıştığı zaman Ebu Ceylan Latı, taifin mübareği olan taifin hacılarına arpa şehriyesinden çorba yapan adamını çağırıyordu. Yetiş Lat diyordu, Yetiş Merat diyordu, onlara ibadet ediyordu. Burada bugün ne çağırıyor? Yetiş hamza, duy Yetiş Abdülkadir diyor. Yetiş yani ya bir yallah, yani bir yallah el Yetiş diyor. Hatta adam radyoda çıkmış diyor ki şu anda diyor elimizde diyor Peygamber aleyhisselatü vesselamın ayak izi var. Bunu biz diyor, renkli fotokopi çektik. Kendi kulaklarımla duydum arkadaşlar. Herkesin evine vereceğiz bunu diyor. Tabii diyor herkesin evinin orijinalini dağıtmak diyor, mümkün değil. İmkansız. Eee bu ayak izini vereceğiz herkesin evine. Fotoğrafın renkli fotokopisini. Bu diyor işte duvara asılan evde ev halkını şundan şundan korur. Hamile kadın varsa düşük yapmaktan korur. Şunu yapar bunu yapar. Subhanallah. Yani adamlar. Bu kadar ne yapmışlar arkadaşlar? Ee, Aleyhisselatü Vesselam'ın, evet, ayak izi mübarektir ama bunun bu fotokopisi buna ait midir değildir? Bunu da araştırmadan ne yapmaktalar? Ona üstün vasıflar yüklemekteler. Bırakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izi olduğu, ayak izi olduğu iddia dişeleri, kendi efendilerini, kendi hocalarını ne yapmaktalar? Başları sıkıştığı zaman yetiştiğini iddia etmekteler. Zora düştükleri zaman onları dardan çıkarttıklarını iddia etmekteler. Yani bunlar, bunlar, bunlar, Mekkeli müşriklerle karşılaştırdığımız zaman teraziye taktığımız zaman Mekkeli müşrikler bunlara göre biraz daha ne arkadaşlar? Biraz daha ne? İyi. Yani biraz daha şirkleri bunlara göre işini şaşıracak diyecek ya Allah Allah yani sen bu kadar cübbeli, bu kadar sakallı dergah ehlini, moridi kalktın, vurdun, vurdun, vurdun Mekkeli müşriklerden de aşağı indirdin yani bu nasıl bir şey derse cevabı çok acır arkadaşlar. Yani Mekkeli müşriklere bakın Mekkeli müşrikler başları sıkıştığı zaman kime yönelirdi? Allah. Biz onlar denizde, dalgalarla yakaladığımız zaman ne yaparlar? Yalnız Allah'a dua ederler. Karaya çıkardığımız zaman çirk koşmaya başlıyorlar. Yani sıkıntı anlarında ne var? Yetiş ya var. Yetiş, yetiş ya Rab. Yetiş ya Allah var. Mekke'li müşriklerde. Sıkıntı anlarında. <gülüyor> Rahat, ferah. hoş zamanlarda ne var? Yetişlat, yetişmenat, uzat, putlar. Şimdi bugünkü müşriklere bakın, şirk koşanlara bakın. Çocuğu olmuyor, nereye ne gidiyor? Al sana göbek diyor, ver bana. Bebek diyor değil mi? Kabre gidiyor, Eyüp Sultan'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. İşte hocaları Kartal'dan geliyor, yağmur yağıyormuş, felaket var, odunlar üzerine doğru geliyor. Diyor ki yetiş ya, Hamza diyor, sıkıntı anında aklına Allah değil de geliyor? Hamza diyor, Ebu Cehil sıkıntı anında direkt kim hatırlıyor? Allah'ı hatırlıyor. Farkı görüyor musunuz? Daha bundan başka bir sürü fark var. Mesela Ebu Ceylin arkadaşları La ilahe illallah'ın Allah'ın manasını bilmeleri biliyorlardı. Buna rağmen içeri koşuyorlardı. Bunlar la ilahe illallah manasını ne Bilmiyorlar. Başka? Ebu Ceyl arkadaşları, Mekke'nin ileri gelenleri aracı koşacakları ilahlarda kriter koyuyorlardı. Yani her önüne gelen adamı ne yapmıyorlardı? İlah olarak Allah'a <gülüyor> kendilerini götüreceğini zannetmiyorlardı. Ama bugün öyle mi? <gülüyor> Adam, bugün Bey Namaz Efendi türbesi var. Derslerini soruyoruz bunu. Açın bakın tabakat eşşarani. Şarani'nin tabakatı var. Tasavvuflar bunu okuyorlar. Giderseniz Fatih'te bir çok yayın evinde bulursunuz. Bunu satıyorlar. Türkçesi de var. İşte Sehane Şirat'ın bastığı kitaplar var. İbriz gibi böyle. Tasavvuflu kitaplar. onlara onları okuyun. Keramet diye insanlara neler anlatıyorlar. Evliya diye insanlar neler anlatıyorlar. Yani adam işte gelmiş bir ırmağa başlamış ırmağın suyunu içmeye insanların gözünün önünde. Yukarıdan suyu içiyor. Alttan ne bir insanların gözünün önünde. içiyor İçiyor, içiyor, içiyor. İçiyor. içiyor. Bir tanesi Nuritlerinin gizli hallerini kontrol ediyor. Hangi odada, hangi odada, hangi vakitte, nasıl ve ne şekilde Nurit'in hanımıyla ilişkiye girdiğini söylüyor. Yani insanların özel hayatlarına giren, mahremlerini bilen, yani onların iddialarını özel bilen böyle sapıkları bu adamlar ne yapıyorlar? Allah'a aracılar koşuyorlar. Yani Ebu Celil bunu söylesen Ebu Celil bunların kafasını keserdi belki. Yani diyor, olur mu canım Allah'a bu da ortak koşulur mu? Bu olsa olsa sapıktır derdi değil mi? Ebu Ceyl'e, Ebu Ceyl'e bak, çevresine bak diyor ki ya Lat, biz Lat'ı tanırız adam mübarek adam Ebu Ceyl'e bırak, işte Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinde Ved, su'a Yavuf ve Yavuk ve Nesr, bunlar beş tane put. bunlar kimdi? Kavmin daha önceden yaşamış salih insanları bilinen, haramdan uzak böyle nehre gidip suyu içip idrarını insanların gözüne değinmeyen <gülüyor> nuritlerinin mahrem odalarına girmeyen salih kullar insanlar da bunlara şeytan gelmiş, yakalamış Bir taraftan girmiş bunları Allah ortak koşturmuş yani şey yapsak bunların arasındaki farkları ortaya koymaya çalışsak İdn arkadaşlar gül, yani durmayız ağlarız. Bu adamlar içinde bulundukları şirkin ne kadar tehlikeli olduğunu bilseler İdn'in bulundukları durumun ne kadar tehlikeli olduğunu ne varlar anlayıp dönerler diye düşünüyorum. Diyor ki ve tefsiru hallevî yuvadzîhuha kavlu teâlâ. İşte la ilahe illallah'ın tefsiri nedir? Heminden söyledik. İbrahim aleyhissalâm'ı söyledik. Ve iz kâle İbrahimu li ebîhî ve kavmîhî. İbrahim babasına ve kavmînânı şöyle demişti. İnnenî bera'un mimma ta'budûn. Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden vereyim. Uzağım. Bera'at, buz. İllel lezî fatarani. Ancak beni yaratan hariç. فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ينَ Zira o bana ne alacak? Hidayet edecek. Bana hidayet veren odur. Diyor ki ayetin devamında وَاَجَعَلَهَا İbrahim Aleyhisselam bu sözünü İbrahim Aleyhisselam bu sözü neyyan? لَا اِلَهَا اِلَّا اللّٰهِ Önce nefret etti, inkar etti. Sonra ne yaptı? İspat etti. وَاَجَعَلَهَا İşte babasına ve kavmine söylediği bu sözü ne yaptı? كَلِمَةً بَاقِيَه Kalıcı bir söz olarak Devamlı kalıcı bir söz olarak bıraktı. Ardına bıraktı. Fi akibihî. Nereye bıraktı? Kendi nesline. Ondan sonra zaten bütün peygamberler ne yaptı? Kendi neslinden geldi. Niye yaptı bunu? İbrahim niye? Bunu ilan etti kendi nesline. Çoluğuna çocuğuna öğretti. La Yerci'ûn. Umulur ki insanlar ne yapar? Bu kelimeyi öğrenir. Bu kelimeyi dinler. Yani tevhidi öğrenir ve Yerci'ûn. Ne yaparlar? Dönerler. Bulundukları yanlışlardan, hatalardan dönerler. ve kavluhu Allah Teala buyurdu: "Kul ya ehli'l-kitab ey Muhammed deyi ehli'l-kitaba تعالوا الى كلمه سواء" gel gelin ey Yahudiler ve Hristiyanlar bak şeyhe dikkat edin ve elif Muhammed bin Abdullah ilk önce neyi zikretti? İlk önce müşriklerle olan mücadeleyi zikretti. İbrahim Aleyhisselam'ı ayetini örnek Şimdi ehli'l-kitap. sadece biz müşrikleri davet etmiyoruz tevhide. Ehli'l-kitaba da diyoruz gelin. Ila Ortak kelimeye gelin. Ortak kelime. Beyne ne? Beyne Aramızdaki ortak kelime, nedir o? إِلَّ Bakın, kelime إِلَّ ne duru? Allah ne abude Bakın kelimeyi tevit. Allah ne abude illallah. Ya Allah cana balım, Allah Eyvallah. Valla nötrik bir şey Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Valla ettiğimiz bazı ona, bazıdan erbaben. Bir ne yapalım? İbadet ettiğimiz Rabbler edinmeyelim. Yani erbab buradaki Rabb ne manasında? İlah manasında. Herkes biliyor. Hiç kimse, hiç kimse kimseyi o dönemde, ondan önceki dönemde yaratıcı olarak ne yapmadı? Edinmedi. Değil mi? Diyor muydu? Sen bize yağmur yağdıran sensin. Bize rızık veren sensin. Çoluk çocuk. Hayır. baba min dun illa fein tevellew Şayet bu adamlar, davet ettiğiniz bu insanlar buna gelmezlerse fekulu, <gülüyor> deyin <ki> onlar fekulu <gülüyor> şhedu Şahit ay ey Yahudi ve Hıristiyanlar biz muhakkak neyiz? Muslimun. Müslümanlarız. Ne manada? Genel manada ve özel manada. Ve delilu şehadeti enne Muhammeden Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun Resulü olduğuna, Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, elçisine olduğuna şehadet etmenin delili nedir? Diyor ki allah Teala لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ min enfusikum. Size bir Resul geldi, size bir elçi geldi. Nereden geldi min enfusikum kendi aranızdan bak hikmete bak Yani tanıdığınız yani bildiğiniz güvendiğiniz kendi aranızda büyüyen uzaydan inmeyen birisi geldi. Azizun aleyhi ma anittum Sizin sıkıntıya düşmeniz o rasule nedir çok ağır. Ya yani sıkıntıya düşmenize o resul ne yapamaz? Katlanamaz. bunun örnekleri çok. Mesela İsmi makla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor misvak hakkında? Laula en ashaqa aleikum la amartukum bis-siwak inde kulli wudu ya da inde kulli salah. Şayet sizlere zor gelmeyeceğini bilseydim her namazdan önce ya da başka rivayette her abdestten önce size neyi emrederdim? Misvak kullanmaya emrederdim ya da farz kılılmasını isterdim. Ama ne olur size bu? Zor olur. Bakın yani bizim sadece dünyevi işlerimizle değil, dini işlerimizle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sıkıntıya düşmemizi istemiyor. Ama bugün dengeler bozulmuş maalesef. İnsanların yaşama bakan, hayata bakan bakışları değişmiş. Bugün işte ne olmuş? Artık sakal bırakmak sıkıntı olmuş. Değil mi? Kadınların yüzünü örtmesi sıkıntı olmuş. İnsanların, erkeklerin paçalarını kısa giymesi ne olmuş? Sıkıntı olmuş. Aslında bu sıkıntı değil arkadaşlar. Yani bu sıkıntı Bu sıkıntı değil. Bu sıkıntıyı biz kendi başımıza yapmışız? Açmışız. Bu belayı kendi başımıza açmışız. Ezan okunduğu zaman camiye gitmek sıkıntı olmuş. Aslında bu sıkıntı değil. Ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu, şu, buradan şu çıkıyor. Şayet bu gerçekten sıkıntı olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü bize bunları ne Emretmezdi. Misva'ı ne yapmadığı gibi? Emredip farz kılınmasına sebep olmadığı gibi. Ama bunları emrettiğine göre demek ki bunlar ne arkadaşlar? Bizi sıkıntıya sokan şeyler Olmamalı. Eğer bize sıkıntıya sokuyorsa o zaman sorun burada. Kimde? Bizde. Kendimizde. Harisun aleykum. Bu Resul öyle bir Resul ki haris aleykum. Sizin üzerinize çok düşkün. Size düşkün. Bil mu'minine ra'ufun rahim. Mü'minlere karşı ne? Ra'uf. Hoşgörülü, merhametli ve rahim. Rahmet sahibi, merhamet sahibi. فمعنى شهادة أن محمفمعنى شهادة فمعنى شهادة أن محمدًا رسول الله محمد رسول الله طر دمنين معناه سيدر. شنو هذا أشرحه لا إله إلا الله أشرحناه. مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ. كَانَ نَحْوُهُ. صَادِقٌ ذِي بِزِيَادَةٍ. لا إله إلا الله. صادق سؤالنا أنماه ما يعني؟ لا معنى، لا معنى، لا معنى، لا معنى، لا معنى، لا معنى، لا معنى، لا معنى، لا معنى، لا معنى، لا معنى، لا معنى، yoksa içerdiği manalar ve manalarla birlikte yapılması gereken şeyler var mı? Adam ezan, oku ezan okunuyor. İşte müezzin diyor ki Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hemen herkese La ila illallah Muhammeden Resulullah. Herkese bunu söylüyor. Ama manası içerdiği içerdiği ihtiva ettiği mana ne? İşte açıklıyor. Diyor ki Ta'atuhu fîmâ emar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiklerine bakın. kuran var. bak Murat. Ne görürsün? Ya bazı şeyleri ne var Emreder. Ya bazı şeylerden yasaklar. Ya geçmiş olan olaylardan ya da gelecek olan olaylardan Allah'ın izniyle ne var Haber, Haber verir. Dördüncü olarak da ne var İbadet. Yani bizlerin ee, ne yapması gerek? İbadetlerini onun yaptığı şekilde yapması gerek. Yani ibadeti nasıl yapılacağını bize ne var Öğretir, gösterir. Yani ibadet edilmesini ister bizden. Bu da şey ister, emreder, yasaklar, haber verir ve ibadet. Bu dört tane şey. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri, getirdikleri amellerine bakın. Ya emretmiştir, ya yasaklamıştır, ya haber vermiştir. Ya, ya da ibadet. Şimdi her birini alalım hele. Emret ettikleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şeylere bir bakalım. Ne yapmamız gerekiyor ki? Taatuhu fima emar. Emrettiği da şakir ne yapacağız? İtaat edeceğiz. Kana yani Muhammedun Resulullah demenin manası bu arkadaşlar. Yani bu manaya geliyor bu. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Heh, bunun manası bu değil. Bunun manası bu. Emrettiklerine itaat. Nehettiklerine ne? haber kaçınma, uzak durma, nehy ettiklerine. Haber verdikleri şeyleri ne yapmak? Tasdik etme, inanma. Diyor ki Mehdi gelecek. İsa inecek. Deccal çıkacak. Güneş batıdan doğacak, doğudan batacak. İşte Muhammedur Resulullah demek, buna şahit etmek bunu gerektirir. Haber verdiklerine inanacaksın. Sonra ve Allahu yubedallah illa bima şer'a. Allah taala yapılan ibadet ancak onun gösterdiği yolla olacak. Bu dört şart arkadaşlar iyi ezberleyin. Muhammedun Resulullah demek bu. Emrettiğini yapmak, yasakladığından kaçınmak, haber verdiklerini doğrulamak, Allah-u Teala'ya onun gösterdiği şekliyle yolunda ne yapmak? <gülüyor> ibadet etmek. Dört şey. Şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Allah Resulü size neyi veriyorsa ne yapın? Onu alın. فَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Sizi neyden yasaklıyorsa onu ne yapın? فَنْتَهُمْ Onu takip edin, onu bırakın. Ondan uzaklaşın. Şimdi burada bidatlere değinmek istiyorum ki bunu inşallah anlayan, idrak eden kişi Allah'ın izniyle bidatlerden de sakınıp uzak durur. Biliyorsunuz arkadaşlar bidatler ne demek bidat? Yani din adına yapılan, sonradan çıkarılan, din adına yapılma kaydıyla sonradan çıkarılan her şey. <gülüyor> yani uçağa binmemiz bir dakika diyebilir miyiz? Değil mi? Çünkü kimse kimin adına uçağa binmiyor. Kaşık kaşık kullanmak kaşık kullanmaya bir dakika diyebilir miyiz? Aynen. Çünkü kimse kaşık kullanırken ne yapmıyor? Allah'a ibadet ettiğini iddia etmiyor, değil mi? İzat nedir? din adına yapılma kaydıyla? Yani biz sevap umma sevap umudunda bulunarak yapılan ibadetlere biz ne diyoruz? Sonradan çıkarılan ibadetlere idat diyoruz. Diyadetler iki türlü arkadaşlar. Birisi hakiki, gerçek yani aslıyla, tümüyle hiç olmayan, sonradan löp diye gelen idatler. Tam tabiri caizse. Yani o, hiçbir delil yok. Ama adamlar diyor arkadaşlar tak diye böyle birden gökten zembinden diri gibi böyle. Diyor ki işte nedir? Mevlid kandili mesela. Yani Mevlüt kandilinin ne peygamber aleyhisselatü Vesselam zamanında, ne sahabeleri zamanında, ne tabi'in zamanında, ne dört mezhep imamı zamanında bir uygulanışı yok. Böyle bir şey yok. Bu adam lap diye getirmiş, Nisan ayının bilmem kaçıncı haftasına Türkiye'de mesela, ne yapmış? Mevlüt kandillerini kutluyor. Tarihte söyledik. Allah'a yakınlaşma amacıyla, ibadet teyfiyle yapılan. İnsanlar o gece ne yapıyorlar? ibadet niyetiyle camiye gidiyorlar. İbadet niyetiyle ilahi okunur. İbadet niyetiyle hicran namazı kılılır. İbadet niyetiyle ibadet edilir falan filan. Yara olmayan bir geceyi dinde varmış gibi yaparak kutlayarak ne yaptılar bu arkadaşlar? Bu insanlar hakiki asli bir ibadet işlemiş oldular. Yara bunun durumu Allah'ın izniyle açık. Herkes bir öğren. Peygamberin yapmadığı bir şey var. İnsanlar gelmiş bunu ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Bir daha arkadaşlar izafi bidatler var. Yani dinde aslında asıl itibariyle Kur'an'da ya sünnette o ibadet aslında emrolunmuş insanlara. Ama insanlar onu ne yapmış? Farklı bir şekilde değiştirip yapmaya başlamışlar. Buna da izafi bidat deniyor. İzafi bidat. Şimdi bu şekilde işlenen bidatları alimler altı türde sınırlandırıyorlar. Ki, altı çeşittir bu, bu tür işlenen bidatler. Yani diyorlar ki mesela ibadetin ibadetin, yapılan ibadetin tür bakımından, yaptığın tür bakımından ne olması lazım? Peygamberin yaptığı tür eşekle ne yapması lazım? Uyması lazım. Şimdi örnek verelim. Kurban bayramında Şakir'in babası dedi ki Ya hocam Allah bana çok iyi bir iş nasip etti. Ben bu kurban bayramında koç değil de çünkü koç 300 milyon ceylan keseceğim. Ceylan. Tamam mı? Yani çiftliklerde özel yetiştirilmiş böyle kaliteli bir buçuk iki milyara alacağım keseceğim dese ve dese ya yani bunda bir zarar olacağını da zannetmiyorum. Niye? Çünkü Allah için kurban kesiyoruz. Ne var yani? Dese kurban bayramının ilk günü kesiyorum. Namaz. Namazdan sonra kesiyorum. Ama ceylan kesiyorum kardeşim. Dört tane aya var onun da. İşte eti de güzel. Yani ne olacak ya? Onun da dört ay var, bunun da dört ay var. Olur mu arkadaşlar? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü cins bakımından, yani tür bakımından, çeşit bakımından peygamberin belirlediği çeşit dışına ne yaptı bu adam? Çıktı. Çıktı. Değil mi? Evet. Yani bu adamın niyeti ne kadar iyi olsa da, harcadığı para koçtan kaç kat fazla olsa da, biz diyoruz senin yaptığın nedir? Bidattır. Sen bidataya ne yaptın? Nereden yakalandın? Radara, tür bakımından yakalandın. Yani tür olarak, çeşit olarak peygamberin belirlediği Sınıflarda ne yapmadın? Kesme onu. <gülüyor> Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar sebep. Yani. Sebep bakımından yaptığın ibadete sebep yani ibadeti bir sebebe bağlı olarak yapıyorsun değil mi Muhammed? Bir sebebe bağlı olarak yapıyorsun. Mesela pazartesi perşembe orucunu biz hangi sebebe bağlı olarak tutuyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutmuş ya niye tutmuş? O günlerde ne oluyor? Ameller Allah'a yükseliyor değil mi? Sebebi bu. Şimdi bir tane adam kalkıp dese ki, tamam ben de bu Perşembe oruç tutuyorum. Bu Perşembe oruç tutuyorum hocam. Ama niye tutuyorum? Çünkü şu an Recep ayındayız ya. Recep'in 27'si. Yani İsra Miraç Kandili. Onun için tutuyorum dese. Ne oldu bu arkadaşlar? Biraz hangi konuda biraz nereye hangi şeye yakalandı? Sebebe yakalandı. Çünkü sunduğu sebep ne arkadaşlar? Peygamberin tutmuş olduğu sebep değil. Başka bir sebep. Sen amellerinin Allah'ı yükseltildiği için pazartesi perşembe oruç O da gelmiş, bugün diyor Recep ayının 27'si, miraj, Allah Resulü'nün miraca çıktığı bir gün, o zaman ben bugün oruç tutuyorum dedi. Ne yaptı? Sebep bakımından dediğimiz gibi radara yakalandı. Yani bidat. Üçüncüsü arkadaşlar, nitelik bakımından uygunluk olacak. Nitelik, vasıf. Yani uygunluk burada nereden alıyor? Vasıfta, nitelikte. Şimdi bir adam dese ki, ya hocam, öğlen namazı dört rekat, farz kılıyoruz, tamam. Ben işte ne yapıyorum? Her rekatta, yani ilk iki rekatta Kur'an okurken, Fatiha'dan sonra yüz ayet okuyorum. Bak aradan yüz ayet. İkinci rekatta yine yüz ayet. Sonra okuya gidiyorum. Subhanallah, Subhanallah, e, e, Subhane Rabbiyel Azim diye yüz kere söylüyorum. Orada da diyorum. Sonra secdeye gidiyorum. Secdeye subhane ala yüz kere diyorum. Her rekatı bu şekilde kılıyorum dese. Bu ne olur arkadaşlar? Böyle yüzden sınırlandırılması. Bu şekilde şey yapmaz. Bidat olur. Niye bidat oldu? Çünkü sıfat peygamberin böyle bir sıfatı yok. Bundan sınırlandırmamış peygamber. Ne oldu? Bu adam da sıfat bakımından, nitelik bakımından bu ibadeti, ibadet yapmış olmasına rağmen Evet asıl da öğlen namazını kılıyor. Ama izafi olarak, ek olarak ne yaptığı bir bidat geliştirdi. O da ney? nitelik olarak, sıfat olarak muhalefet etti. Dördüncüsü arkadaşlar, sayıda uygunluk. Miktar ve sayıda uygunluk olacak. Yani Allah Resulü Aleyhisselam şunu dört kere yapın demiş, o kalkıyor ne yapıyor? Beş kere yapıyor. Ne zararı var diyor. Yani, Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan dört kere ya diyor Ben diyor, bir kere de fazlokayım, ne zararı var ki? Sen ne yaptın burada sayıda sayıda ne yaptın? Muhalefet ettin. bidat çıkardın. E arkadaşlar zaman. Zaman çok önemli. Zaman. Yani dinin peygamberin belirlediği zaman dışında yapman. Mesela ya diyor ki hocam bugün Ramazan bayramı işten ayrıldım patron tazminat verdi. Kurbana daha 2-3 ay var. Borcum harcım var bu para benim elimden çıkacak. Gel şu para benim elimden çıkmadan şu kurbanın yani kurban bayramında kesilmesi gereken kurbanı gel şu Ramazan'da keselim. O da bayram, bu da bayram. O zaman durumu olacak, şimdi durumu mu olacak? Dese ne olur arkadaşlar? Bidat. Yapmış olsa bidat olur. Niye? Çünkü dinin belirlediği zamanda ne yaptı? O ibadeti yapmadı. Başka bir zamanda yaptı. İzafi bir bidat getirmiş oldu. Sonra mekan. Sonuncusu mekan. Yani mekanda uygunluk olacak sünnete. Şimdi Murat abimiz hacca gidecek inşallah bu sene. Görecek. Hacılar orada dokuzuncu gün ne yapıyorlar? Arafat'a çıkıyorlar değil mi? Dokuzuncu gün Arafat'a çıkıyor. Bütün dünya Müslümanları dokuzuncu gün Arafat'ta ne yapıyorlar? Vakfe yapıyorlar. Mekan olarak. Yer orası. Düşün ki ya işte birisi Müzdelife 3.5 milyon insan. Çok kalabalık. Ben en iyisi vakfeyi şeyde yapayım. Nira'da yapayım. Yani Orası da Mekke, burası da Mekke. Orası da daha taş toprak, orası da dağ taş toprak. Orada bir çadır var, burada da çadır var. E burası boş, burada duralım işte yani. Ne olacak ya, ne zararı var? Vakfeyi burada yapalım kardeşim. Dese ne deriz arkadaşlar ona? Hayır deriz. Mekan orası. Şimdi arkadaşlar, belki aranızdan bizi duyan arkadaşlar diyebilir ki, ya hocam öyle uç örnekleri verdin ki, kimse böyle şeyleri ne yapmaz zaten? Yapmaz. İşte bu üç örnekleri neye verdik biliyor musunuz arkadaşlar? Yani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 Yani toplum ceylan kesmeye alıştı düşünün arkadaşlar. Kurban Bayramından artık ceylan kesiyor. Sonra kalkıp Latif abi dese ki bu topluma Ya arkadaşlar ben okudum hadiste kurban sadece bunlardan oluyormuş. Bu ceylandan olmaz. Ne derler? Ya Vahabi misin kardeşim Latif? Neden? Nerelere sen gidiyorsun? Kafanı bulamışlar senin. Ceylandan da kurban olmaz mı? Derler değil mi? Yani bunu inanın derler. Çünkü aynısını bugün cemaatle tespih çekmeyin dediğimiz zaman ne diyorlar? Diyorlar değil mi? cevaplı tespit çekmiyor. Ya kardeşim sen mağrı bizde diyor. Yani nereden çıktı bu? Kandil yok diyorsun. Bunlara falan diyorsun. Yani. Ya Allah Allah diyor. Yani. İnanın yani bu üç, üç noktalar bu yani çok garip tuhaf gibi gözüküyor. Aslında bu örnekler ee, niye garip? Garipliği şundan. Çünkü bu toplumda bunlar yok. Yani inanın başkasının olsun. Maalesef öbür gün bunları savunan insanlar çıkar ve bizi neyle suçlarlar? Vahabilikle, sapıklıkla suçlarlar. İşte yani ondan dolayı Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Bede'el İslamu gariben Ve seyahudu gariben İslam garip başladı. Yani böyle tuhaf. Ne demek garip? Tuhaf. Niye? Nasıl tuhaf? Akiden de tuhafsın. Herkes Allah her yerde. diyor Sen diyorsun hayır Allah ağaçın üzerinde. Değil mi? Namazında tuhafsın. Kurban kesiminde tuhafsın. Tenaze ziyaretinde tuhafsın. Her şeyde garipsin. Niye? Çünkü sünnet. Garip başladı. Garip bitecek. Ne mutlu. Ne mutlu. garipleri. Onun için yani, hani insanlar bazen diyor ya, o hoşumuza gitmesi lazım. Ya kardeşim, senin gibi düşünen kaç kişi var bu dünyada diye Aslında güzel bir şey yani. Çünkü ya garip. Tuhaf, garip. Ya biz marjinallik aramıyoruz, o, o yanlış anlaşılmasın. Farklı, tuhaf bir şey değil. Ama bu işin gerçeği, hakikati bu. Yani sünnete sarılan, sünneti yaşayan adam e, farklı olacak. Paçalar kısa olacak. insan diyecek, ya sen ne yapıyorsun? Paylanço gibi geziyorsun. Sakallar <gülüyor> uzun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olacak. Değil mi? Yani, bunlar gariplikler. Bu asrın gariplikleri. Ama <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu ee, gariplere yazdığı ezan nasıl kaldı açıklamamız gereken küçük bir bölüm kaldı ama onu inşallah önümüzdeki haftaya erteleyelim ee, burada sözlerimize son verelim subhanakallahumme bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente ve